Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Dünyada, Türkiye'de e, her şey yolundaymış gibi, çocuklar son derece mutlu ve mesut yaşıyorlarmış gibi, hiç başlarına kötü şeyler gelmiyormuş gibi yaptığımız Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Neyle başlıyoruz? E, Nisan ayında aslında e, hepimiz için güzel bir sürpriz vardı. Ondan bahsedeceğim birazcık. E, Nisan ayında yeni bir çocuk dergisi e, çıktı. E, adı Uçurtma. Ee, Uçurtma Çocuk Dergisi birinci sayısı Nisan 2016 ee, Halk Evleri tarafından yayınlanıyor bu dergi ee, yayını hazırlayanlar Hüseyin Ünal Zeynep Cansu Elifoğlu ee, burada kalabalık bir yayın kurulu var kalabalık bir danışma kurulu var ee, hani bunları tek tek şimdi saymayacağım ama e, hani tabii ki bir sürü çocuk dergisi çıkıyor da biz niçin uçurtmadan bahsediyoruz? Çünkü e, kendimize yakın hissettik. E, çünkü uçurtma işte biz de dünyalığı yapıyoruz biliyorsunuz. E, hani aynı yer, aynı şeylerden bahsediyoruz, aynı e, benzer duruşlar gösteriyoruz. Benzer bir yerden e, bakıyoruz. Benzer bir yerden dünyaya. bakıyoruz. Çocuklara yaklaşımımız benziyor. Yani bütün bunlar tabii ki bize e, çok iyi geldi. Bunları hissetmek. O yüzden de bu dergiden özellikle bahsetmemiz gerektiğini düşündük. Uçurtmanın kendisini anlattığı kısa bir bölüm var hemen ön kapak içinde. Onu okumak istiyorum. Yani bu hani bu benzerlikleri nereden yakaladığımıza dair iyi bir bilgi bence o. Uçurtma çocuk olmanın tüm güzellikleri ve zorluklarıyla... ...ülkenin dört bir tarafında renkleri, sesleri, dilleri birbirinden farklı... Hakları aynı olan binlerce çocuğa ulaşmak için yola çıktı. Çocukların şaşırdığı, öğrendiği, en yaratıcı halleriyle katılabildikleri bir çocuk dergisi olma iddiasıyla çocuklara ulaşacak olan Uçurtma Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı. 7 yaş üzeri tüm çocukların ve meraklı yetişkinlerin ilgiyle takip edeceklerini düşündüğümüz dergideki sıkıcı olan hiçbir şeye yer yok. Dergimizdeki sıkıcı olan hiçbir şeye yer yok. Dergimiz, halk evlerinin yıllardır yoksul mahallelerde binlerce çocukla gerçekleştirdiği yaz okulları deneyiminin parçası olarak ortaya çıktı. Uçurtma eşitliği, barışı, kardeşliği, layık, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim hakkını savunanların, çocuk haklarına sahip çıkanların, çocuklarla güzel bir geleceği yaşamak isteyenlerin ve çocukların dergisidir. Evet, çocuklar adına iyi şeylerin çok az yapıldığı bir ülkede. Yani Her evet. tür... Bunun gibi girişim çok değerli. Çok değerli çünkü şimdi yani böyle söylemek zorundayım. Çoğu çocuk dergisinin aksine uçurtma da çocukları müşteri olarak görmüyor. Evet. Yani bu çok açık. Burada onu çok açık ifade etmişler. Tüketici olarak görmüyor. Dolayısıyla kendisinden bahsedilmesi önemli bir dergi. Ee, i̇çinde neler var? Neden? Biraz da evet. bunlara bak bakalım. Ee, uçurtmanın iç içinde yine çok zengin bir e, konu çeşitliliğiyle karşılaştım. Doğrusu buna da çok sevindim. Ee, işte bir haberler bölümü var. Ee, sonra mesela işte beden diliyle selamlaşma rehberi. İşte farklı dillerde selamlaşmadan bahsetmiş. Sonra beden diliyle nasıl e, selamlaşıyor? Özgün illüstrasyonlarla. Hı hı. E, özgün içerikler oluşturmuş. Bu arada bunu da söylemek lazım. Yani hı hı. içerikleri özgün. Ee, hani ithal bir şey yok. İtal bir dergi değil bu da yani. Ee, i̇şte özgün içerikler, özgün illüstrasyonlar. Mesela bu sayfayı işte Zeynep Özatalay e, resimlemiş. Sonra mesela biz, hemen e, karşımıza Temple Grandin çıkıyor. Evet. Ee, çocuk dergilerinde çok da bahsedileceğini düşüneceğimiz bir karakter değildir. Yani hakkında film yapılmıştır vesairedir Hı -hı. ama hani pek de bahsedileceğini düşünmeyebilirsiniz ama evet. Temple Grandin işte bu da bir çocuk dergisinde eee güzel bir içerikle hem de sarılma, sarılma terapisi kutu, evet, e, sarılma konusunda. Evet, sarılma biri değil mi? Tan evet türenlik. sarılma kutusunu e, tasarluyor. Hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında. Kendisi de otizmli hı hı. ve e, sıkı sıkı bir şeylerin içinde durup böyle hani sarıldığı zaman hı hı. ne kadar rahat hissettiğini görüyor ve bazı gözlemler de yapıyor çiftliklerde çalışırken ve buradan yola çıkarak bir sarılma kutusu tasarlıyor Psikoloji ve eğitimi de almış, almış. Yani ama çok yani çok enteresan bir karakter zaten yani gerçekten evet. hakkında film yapmaya değermiş yani ee, akademik e, altyapısı hem çok geniş Hı -hı. hem çok güçlü e, bir insan Temple Grandin e, ve e, işte bu sarılma kutusunu tasarlayarak da birçok e, işte farklı e, e, gelişen bireye e, inanılmaz bir destek sağlamış. Bundan bahsediliyor mesela ve şurada bir soru var zaten. Yani zaten normal nedir ki? Araştırmaya ne dersin diye yani. Hani evet. buradan e, çok güzel bir şarkıya da bağlanabiliriz aslında. E, sonra e, işte bir başka içerik mesela dünyanın e, bir yerinde Hindistan'da istasyonlarda okullar varmış meğer. Evet yani işte e, istasyonlarda çalışan çocuklar onlar okula gidemiyorlar ve istasyonlar hani çok kullanılan yerler Aynen. tren istasyonu e, vesaire şey, çok kalın e, o zaman şey. okul onlara gider diye düşünmüşler Harika. eğer çocuklar okula gidemiyorsa okul onlara gitmeli deyip İstasyonlarda okullar kurmuşlar. 4.000'den fazla çocuğa ulaşmış bunlar. Şurada şöyle bir minik bir metin kutusu var. Okulun duvarları yok. Sıfır bariyer adını verdikleri bu yapıda isteyen herkes dersleri dinleyebilir. Okulun tek öğretmeni elbette İnderjit değildir. İnderjit bu projenin de hı hı. başında. Onun ulaştığı diğer öğretmen arkadaşları da gönüllü olarak ders veriyor. 4.000'den fazla çocuğa ulaşmış durumdalar şu anda. Çok güzel. Ee, mesela bundan daha umut verici ne olabilir yani? Ee, benim çok önemsediğim bir bölüm. Derginin yine uçurtmanın içinden çok önemsediğim bir bölüm. Ee, benim adım Çaça diye bir bölüm. Çaça bize e, yani çocuklara e, kendilerine istenmediği, istemedikleri bir şey yap, yapıldığında nasıl tepki verebileceklerine, nasıl yardım isteyebileceklerine dair bir içerik. Mesela birisi sana istemediğin halde dokunuyorsa Hayır diye bağır. Sesin aslında tahmin ettiğinden daha güçlüdür. Hı. Ve hemen kendini güvende hissettiğin, güvendiğin bir yetişkinin yanına git. Eh, bu ülkemizde önemli bir sayfa bu? Yani şu Türkiye'de can kurtarıcı, evet. can kurtaran sayfa bu. Yani Türkiye çünkü burası. Ee, her türlü, e, neyse şimdi oradan girip sinirlerimi bozmayayım evet. ben. Ee, çok önemsedim bu bölümü. Ee, sonra işte e, doğa ile ilgili bölümler var. Burada güzel bir şey yapmışlar. Bir e, hani pikniğe gidiyoruz diye bir sandviç tarifi veriliyor. Hı hı. İşte sandviç, yani pikniğe hazırlanıyoruz. Pikniğe gidince de arılarla karşılaşıyoruz hı hı. ve arılar üzerine bilgileniyoruz evet. el hazır sanatçımızla piknikmiş ha uçurtma adı olduğu için bu sayıda uçurtma temasına da ağırlık verilmiş ama bir de bahar teması bahar öne teması çıkıyor, da öne de? çıkıyor evet ikisi bir arada yani mesela neşe da. palamudu diye bir <gülüyor> yazı var şiirsel taş yazmış bu yazıyı yine Kubra Şirin yurt resimlemiş yani tek tek yazarları ve hani illüstrasyonları böyle yer, yer fırsat buldukça söylüyorum e, kusura bakmasın adını söyleyemediklerim e, ama neşe palamudu başlığı neşe palamudu yani hani buradan <gülüyor> devam edin siz artık işte. Ee, ah bu çok güzel bir şey. Evet. Bu haber sosyal medyada çok paylaşılmıştı zaten. Ee, sonunda e, uçurtma onu çocuklara da ulaştırmış. Ağacı cesaretlendiren kadınlar diye ee, bir e, haber bu. Balkanların kuzeyindeki e, küçük bir ülke Moldova'da e, kadınlar her e, işte kış sonunda bahara girerken e, ağaçların yeşillenmesi, yaprak çıkarması için onları cesaretlendirmek üzere etrafında halkı olup işte dans ediyorlar dönüyorlar şarkılar söylüyorlar bu bir pagan gelenek ve bunu sürdürüyorlar bugüne kadar müthiş bir şey yani evet. bunun bir, bir bölümünde Hı. ı, Hıdrelle 5 yani Mayıs evet. daycesi, Hı -hı. dilek dilemeyle ilgili de bir bi, bi, kutucuk, kutucuk var yani evet. bahar gelenekler, gelenekler farklı gelenekler farklı, farklı kültürler e e birçok içerik var e işte uçurtmayla ilgili bir bilgi var işte diş sağlığıyla ilgili e bir bilgi var onunla da geniş bir bölüme ayrılmış mesela çiçekleri tanıtan bir içerik yine var ayrıca ilişkili. yine bahar ilişkisi işte Cemre mesela Cemre'den bahsediyor Cemre'nin ne olduğundan bahsediyor bir uçurtma yapma tarifi veriyor işte yine bahar ritüelleri işte burada o senin dediğin hıdrellez vesaire Afrika'nın kır çiçekleri işte her kız çocuğu için doğan her kız çocuğu için 111 ağaç dikilen Hindistan'da böyle bir kültür var doğan her Güzel. kız çocuğu için 111 ağaç dikiyor bu insanlar eee işte biz de üçüncü köprü yapıyoruz. Ondan sonra e, işte bahar takvimi verilmiş. Ondan sonra başka bir çocuk festivali yani 23 Nisan hı hı. E, çocuk festivali gibi e, ulusal bir çocuk günü Tayland'da. E, Vandek günü. Bundan söz edilmiş. Mim sanatına değinilmiş. Yani dolu dolu çok bir dergi. evet bir, bir genel kültür dergisi Evet. Aynen öyle. Çok çeşitli mi? bir genel kültür dergisi bu. İşte bir e, eki var. Poster eki var. Postere yapabileceğiniz ufak tefek bir şeyler verilmiş içinde. Bulmaca sayfalarıyla vesaire. E, işte bir dergi çıkmış ortaya. E, gayet de iyi bir dergi. biz bu Yani umuyorum bu dergi e, çok uzun soluklu olur. Evet. E, dergilerin hayatta kalması çok kolay değil. Yani bunu biz de yakından biliyoruz. Ve hani bir şey yani yani niye önemli bu çalışmalar? Bir şey var. True Detectives diye bir dizi var. O dizide e, polis eskisi iki dedektif çok korkunç bir olayla mücadele ediyorlar. Sonra hastanelik oluyorlar falan filan. Ve hastane sonrasında bir sahne var. Orada bir tanesi işte kaybettiği kızıyla ilgili. Yıllar önce kaybettiği kızıyla ilgili konuşuyor falan filan. Ve diyor ki yani e, hani karanlık ve ışık. Yani <gülüyor> hep bu savaş var aslında <gülüyor> Yani her zaman karanlık ve ışık çatışıyor diyor. Aslında bundan başka bir mesele yok falan diyor. Diğeri de diyor ki şöyle kafasını kal. Gece açık havada konuşuyor. Gökyüzüne bakıyor. İşte yıldızlar var falan. Ama her yer karanlık. Yani bakınca diyor bana daha çok karanlık kazanıyor. Yani karanlık kazanmış gibi görünüyor diyor. Hı. Çünkü minik minik yıldızlar var. Diğeri de diyor ki ama başlangıçta sadece karanlık vardı. Hı. Ee, bunlar öyle girişimler. Ee, o yüzden çok değerler. Biz e, bir kişiye ...birdolapkitap.com'da bu kaydı yayınlayacağız, band kaydını. Bir kişiye uçurtma armağan etmek istiyoruz. Hem Nisan hem Mayıs sayısını. Birdolapkitap.com'daki sayfaya, ilgili sayfaya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Ve umarım çok uzun soluklu olur. Abonelik sistemi de var. Başka çocuklara abonelik armağan edebilirsiniz. Çok güzel bir çalışma. Umarım uzun sürer. Evet. Şimdi bir şarkı dinleyelim, evet. ara verelim. Noel Gecesi Kabusu filminden geliyor. Ugi Bugi Song. close huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. <laughs> you're joking. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. Words I might just split a seam now if I don't die laughing first Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand You better pay attention now, cause I'm the boogeyman And if you aren't shaking, there's something very there wrong Cause this may be the last time you hear the boogie song oh. Wow And, antsy, and I've nothing much to do. I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus, dad, a little spy. Whoa, whoa, whoa. Oh. whoa, yeah, I'm the ugly, boody man now or you must face the dire consequences the children are expecting me so please come to your senses ah you're joking you're joking i can't believe my ears Would someone shot this fella i'm drowning in my tears it's funny i'm laughing you really are too much and now with your permission i'm going to do my stuff well what are you going to do i'm going to do the best i can очку Duo Troom 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, Noel Gecesi kabusunu çaldık. Çünkü biraz karanlık bir kitapla hı. devam edeceğiz. Birkaç hafta önce Şemsiyesine Saklanan Adam isimli bir öykü hı hı. kitabından bahsetmiştik. Öykü kitaplarına çok da yer var. sonradan yazdım ben bu nokta. Evet. Ama ne zamandır okuyup da bir türlü e, yaz, hakkında yazamadığım radyoda yer veremediğim bir kitap vardı onu fark ettim bugün o yüzden Kura'nın Düşlerinden söz edeceğim ben Hanzade Servi'nin öykü kitabı ee, Hanzade Servi'nin e, yazdıklarını seviyorum ben daha önce Hayalet Tozundan, Kumdan Salıncaktan da bahsetmiştik radyoda. Evet, Kumdan Salıncak, Hayalet Tozu. Daha başka birçok kitabı da evet, var. Evet, yani e, Karakura'nın Düşleri yayınlandıktan sonra Kore ile Kelebek, Sevgili Hiç Tanımadığım Hı -hı. Çocuk, Diyar Karkıya kitapları çıkmaya devam ediyor. Yetişemiyorum ben okumaya. Neyse ki durmadan yazan evet, bir yazar. E, ve e, Karakura'nın Düşleri gerçekten çok hoşuma giden bir korku kitabı. E, çocuklar için korku edebiyatı e, Türkiye'de çok da yaygın değil. değil evet. ee, yani korku adından bile korkulan bir şey bizim memlekette ilginç bir biçimde. Ama Hanzerde Servi bu alanda iyi işler çıkarıyor. Hayalet tozu e, da da hayaletler işte e, öte dünya diyelim evet. <gülüyor> bu tip unsurları kullanıyordu. Karakuran'ın düşlerinde de yedi tane öykü var. Her birinde e, böyle bir kemiklerine kadar titriyorsun. <gülüyor> Zaten kitabın arkasında karanlıkta el feneriyle okuması tavsiye ediliyormuş. Ben karanlıkta el feneriyle okumak istemezdim. <gülüyor> o derece <gülüyor> Çünkü yani. Çünkü ben e, bir de böyle kitap okurken sen hep dalga geçiyorsun ya çok ya evet e, sen bayağı kitabın girip, içine giriyorsun yani sen oluyorsun orada, orada yani. falan evet. çıkıyor. Bunda da öyle olmuştu. E, kitapların ay, pardon öykülerin isimlerini de söyleyeyim. Yedi tane öykü var demiştim. Son doğum günü Cadının Sadık Yardımcısı Duvarın İçindekiler Hortlak Gören İspinoz Perizat'ın Kardeşi Sakın Kapıyı Açma ve Karakura'nın Düşleri adını taşıyor. Ee, benim favorim Cadının Sadık Yardımcısı. Şimdi burada bütün öykülerden uzun uzun bahsetmeye vaktimiz yok ne yazık ki ama e, ufak ufak hani neler var, ne, ne, ne tür unsurları kullanmış, nasıl karakterler yaratmış bahsetmek istiyorum. Cadının Sadık Yardımcısı'nda bir oğlan çocuğu var. Öykün'ün kahramanı. Anne yazgı isminde. İşte annesiyle dışarı çıkıyorlar. Birazcık annesinin işi var. O da oyalanmak için orada bulduğu bir eski kitapçı dükkanı görüyor. İşte kapısında cadının sadık yardımcısı diye de bir tabela var. O da ne komik İlk sim çekiyor. Ve giriyor. Kitaplara bakıyor. Kitapçı adam... Çok da tuhaf konuşuyor işte size bunu önermek istiyorum efendim diyor çocuğa. Allah bir kere Allah. kendisinden büyük birisine ona efendim demesi yazgıya garip geliyor. Ve adamın önerdiği kitap da hani bakıyor şöyle bir resimli kitap. Hani bu Daha küçük çocuklar için sanırım ben 12 yaşındayım diyor. Başka bir kitap seçiyor eve gidiyor. Bu arada evde de problem var annesiyle babası hmm. boşanmanın eşiğindeler yazgı bir şeyler duyuyor, biliyor falan ama onunla henüz konuşulmamış. Biraz gerilimli bir ortam var. Akşam kitaba bakmak için torbadan bir çıkarıyor. Adamın ona önerdiği kitap. Ha, istediği yani, kitabı alamamış evet, yani. Bilbo'nun laneti. Yanlışlıkla koyduğunu Hı. düşünüyor adamın oraya. Ve işte hani e, ok madem burada okuyayım bari diyor ve okumaya başlıyor. İşte bir sirk öyküsüyle başlıyor kitap. İşte sirkte bir palyaço var. Trapezi kıza aşık oluyor. Onlar ilk öykü de kanlı sirk adı. Adı hmm. ilgisini çekiyor yazgının. Ee, i̇şte patron, sirk sahibi patron kıskanıyor bunları. Ee, i̇şte palyaço patrona saldırıyor kılıçla. ve yani bir sürü bir şey oluyor. Ee, ve o kadar canlı resmedilmiş ki yani hikaye. Yani palyaço... Kendi başına korkunç bir şey olabilecekken evet, bir de elinde kılıç olan bir palyaço yani. Yazgı yani Bilbo'nun laneti bir büyüye bile kabus gördürebilirdi diye. Gördürebilir hmm. diye düşünüyor. Ve diğer hikayeleri okumaya tam vazgeçerek kapatıyor yatıyor. Ve o gece o silk çocuğun odasında canlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, kabus gibi bir gece geçiriyor. Çünkü bir rüya değil kabus değil bu. Çünkü orada olup bitenler birebir, yani yazgının da başına geliyor, işte yaralanıyor. E, belli bir saatten sonra işte palyaçoyu kurtarmaya çalışıyor. Ortalık iyice karışmasın diye ama e, sonunda yok oluyor. Sirk sabah ediyor. Neyse ki kitabı götürüp vermek istiyor. Adam almıyor. Başladıysan bitirmek zorundasın diyor. Gerçekten lanetli <Gülüyor> bir kitapmış bu ve e, sonraki öykülerde e, daha da Heyecan, doz artıyor doz, yani. Doz artıyor. Neler olduğunu söylemeyeyim ama yani uykuya dalması gerekiyor kitabın canlanması için. Artık uykuya dalmak da çok zor bir hale geliyor yazgı için. Sonunda kitabı bitiriyor ama bittiğinde hikaye bitmiyor. Birazcık daha devamında bir şeyler var. Kendi Şu de bak... bitiyor galiba evet. sonunda. Yani. <gülüyor> duvarın içindekiler mesela bir eve taşınan bir aile ve duvarın içinden hmm. gelen bir takım sesler. Ee, var. Ee, mahallede işte hayaletli olduğu söylenen bir ev. Hı hı. Yaşlı bir kadının evi. Gözleri görmüyormuş bu kadının. Çocuklar tabii hani bu gibi yerleri çok merak ederler. Evet ya. yani ve mutlaka bir hikaye uydurursun ve sonra o hikayeye inanırsın ve o giderek gerçek hale dönüşür senin için ve gerçekten kendi kendini korkutursun. Sonra sakın kapıyı açma diye e, bir ailenin kızı e, gidiyor ve bir başka bir ailenin bebeğine bakmak için o akşam iş teklifi işte almış. Babası diyor ki 12 yaşındaki kızlar sadece yabancı filmlerde bebek bakar sanıyordum hmm. diyor. Ee, bebek bakmaya gidiyor çünkü iyi bir para veriyorlar. Ama bebek sandığın şey <gülüyor> bebek çıkmayabilir. <Amanın. gülüyor> Çok iyi benimle oynamak Yok, ister misin? Yok daha da kötü. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> İşte ölenler, ölüp de geri dönenler, hayaletler, hortlaklar, kara kuralar. Kara kuraları ne olduğunu Ya Kara kuralar kendi başına önemli sözcük bir sözcük olarak zaten. olarak çok evet. güzel zaten. Ee, yani gerçekten güzel e, öyküler kurgulamış Anzade Servi. E, ben okumayı sevdim. Bu kitap 2014 Tudem Edebiyat Birincilik Ödülü de <gülüyor> kazanmıştı. Ee, korku temasında hmm, sanırım hmm. o yıl düzenlenmişti yarışma. Ee, bu kitapta birinci seçilmiş. Yani bu korkuyla ilgili aslında söylenmesi gereken bir şey var belki. Ee, Niye korku, korkmayı seviyoruz değil mi? Ben ya korkmayı düşünüyorum. Ya aslında korkmayı mı seviyoruz yoksa bir tür egzersiz mi yapıyoruz? Hani bir de öyle bir şey de var. Ee, yani hani zaten bir korku ülkesinde de yaşıyoruz biz mesela. Yani bizler bir korku ülkesinde yaşıyoruz şu anda. hani Gerçek hmm. bu. Peki korku karşısında nasıl felç olup da kalmayacağız? Hani gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi nasıl donup kalmayacağız? Çocuklar nasıl öğrenecekler korkunun ne olduğunu? Bunun en güvenli yolu kitaplar değil mi? ya? Edebiyat değil mi yani? Evet. Hani... Yani güvenli o dünyaya dalıp istediğin evet, yani... anda da geri çıkabiliyorsun. Nasıl tanışacaksın korkularla başka türlü? Yani o ilk karşılaşma anını nerede atlatmak istersin yani? Evet. Yani güvenli evinde mi? Yoksa gerçekten dünyanın bir yerinde başına geldiğinde mi? Yani hani böyle de bakılabilir belki ve... Hani... Zaten bu kitabın e, ödül töreninde e, bir videosunu izledim Anzade Servi. Şimdi tam olarak cümleyi tam hatırlayamıyor olabilirim ama şöyle bir şey diyor: e, Hayat zaten o kadar korkunç ki e, hmm. korku edebiyatından korkmaya gerek yok yani. Yani aslında. ondan mı korkacağız evet. yani? <gülüyor> Ona benzer bir şey söylüyor. Evet. Gerçekten durumu iyi özetlemiş aslında. Ee, tabii Wilbon'un laneti gibi kitaplarda karşımıza çıkarsa, <gülüyor> bence sonuna kadar korkabiliriz. Ee, özetle Hanzade Servin'in yazdığı Kara Kuranın Düşleri adlı öykü kitabını ben çok beğendim. Bu arada kitabın illüstrasyonlarını yapan kişi de Volkan Korkmaz. Onun Hı -hı. ismini de atlamayayım. E, TUDEM'den çıktı kitap Evet TUDEM yayınlarından çıktı 2014 Korku Yükleri birincilik Ödülünü de almış Ödüllü bir kitap Bugünlük bu, bu kadar. kadar Evet şimdi sizi e, Taygalı bölümümüzle baş başa bırakıyoruz Tayga hangi kitabı okuyalım Hı? Sonra bunu sonra bunu Sonra bunu Hı, Kitapların adlarını da söylesek mi acaba Tamam Neydi bunun bu Kimin kitabı Evet, Mıymı -mı teyze kapının arkasında, Mıymı -mı teyze Luna Park'ta. Bu da bütün gün esneyen prenses. <gülüyor> tamam, şimdi Mıymı -mı teyzeyi nasıl tanıyorsun, nereden biliyorsun? Mıymı -mı teyzeden biliyorum. Yani tabii, ben çünkü mantıksız bir soru sordum, doğru söylüyorsun. Mıymı -mı teyze nasıl birisi? Bunu sormaya çalışıyordum aslında. Mıymı -mı teyze kötü birisi. Kötü mü gerçekten? Hı <gülüyor> hı. Ya... Hı hı. Aa, ben onun kötü olduğunu düşünmemiştim. Biraz huysuz bir teyze ama... ...kötü olduğunu düşünmemiştim doğrusu. Huysuz bir teyze. Evet, huysuz bir teyze. Her şeye sinirleniyor değil mi? Her şeyden rahatsız oluyor. Baksana, acaba bu teyze korkunç bir canavar mı? Hayır, daha da kötü. Peki, yoksa bu bir cadı mı? Hayır. Daha da kötü. Kayıt yapsak mı? E işte kayıt yapıyoruz canım. E ama niye Heh. çocuklar korkmuş? Çünkü baksana gıç diye kapı açılıyor ve karanlıkların içinden bir mıy mıy teyze çıkıyor. Eyvah. <gülüyor> Sonra ne oluyordu? Ne diyor? Çocuklar diye kızıyor ya hani kim açtı bu kapıyı kapatın çabuk. Bağırıyordu ceryen yaptı. Sonra ne oluyor? Çocuklar kaçıyor ama bir şeyler daha oluyordu baksana. Kar yağıyor diye rahatsız. Yağmur yağıyor diye rahatsız. Baksana yaz oluyor. Bu sefer güneşten rahatsız. Baharda kuşlar ötüyor diye rahatsız. Peki ama sonra ne oluyordu? Kapı çalıyordu hatırladın mı? Niye örgü örüyor ki? Bilmem. Belki vakit geçirmek için. Belki bir atkıya ihtiyacı var. Olabilir mi? Olabilir. Örüyor. Baksana çiçeklerin kokusunu bile sevmemiş. Ne oluyordu burada? Komşu geliyordu. Evet. Komşu geliyordu ve kızlarını emanet ediyorlardı değil mi? Peki o ne yapıyordu? Hı. Dışarı yaprakların içine gidiyordu. Ne güzel atlamış değil mi yaprakların içine? Evet. Oh. Aa baksana kediyle oynuyor, kuşlarla oynuyor. Bu kız bütün Mimeği teyzenin rahatsız olduğu her şeyi bu kız çok seviyor. Tadını çıkarıyor hatta değil mi? Evet. Sonra. Hmm. Ne oluyor? Baksana. Evet. <gülüyor> muy muy atlamış yaprakların içine. İşte böyle. Hadi hoşça kal diyelim. Hoşça kal.